Allahu Helum, Helum, حماة المكار خيفة فانثى ورد المظالم هو الكفر ويزبد Meydan Medya İslam Devleti'nin günlük haber bültenini. Sunar. 28 rebih 1445 Pazar Batı Afrika Vilayeti Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Borno bölgesindeki Alagarno ormanlarının yakınlarında mücahitlerin mevkilerine ilerleme girişiminde bulunan Mürted Nijerya ordusunun ve onların yanlısı milislerin bir devriyesiyle makineli silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda Mürtedler kaçtı. Hamdallah ve yine Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, dünden önceki gün Borno bölgesindeki Dikva ile Ajiri kasabaları arasında Mürted Nijerya ordusu yanlısı milislerin unsurlarını makineli silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda milisler kaçtı. Mücahidler iki motosikleti ganimet alarak bir diğerini de yaktı. Hamd ve minnet adır. Ve yine Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, dünden önceki gün Borno bölgesindeki Marte kasabasında Mürted Nijerya ordusu yanlısı milislere ait bir kontrol noktasına makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Hamdallahadır. Ve yine Allahü Teâlâ'nın Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz Perşembe günü Gajibo ile Logumane kasabaları arasındaki yol üzerinde Mürted Nijerya ordusunun iki devriyesinin üzerine birer patlayıcı cazim filak ettirdi. Bunun sonucunda bir zırhlı ile bir araç kullanılamaz hale getirildi. Hamdallahadır. Ve yine Allah-u Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, dünden önceki gün, Borno bölgesindeki Mararaba kasabasının yakınlarında, Mürted Nijerya ordusuna ait bir kontrol noktasında makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda 3 unsur öldürülürken diğer 2 unsur da yaralandı. Bir tüfek ile bir RPG roket atar da mücahidler tarafından ganimet alındı. Hamdallahadır. Ve yine Allah-u Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, Kamerun'un kuzeyindeki Mora bölgesinde bulunan Çaka Mari kasabasında kafir Kamerun ordusuna ait kışlaya makineli silahla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda iki unsur öldürülürken bir diğeri de çeşitli yerlerinden yaralandı ve kafirler kaçtılar. Mücahidler bir motosiklet ile mühimmatlar ganimet alıp kışlayı yaktıktan sonra mevkilerine sağ salim geri döndü. Hamdallaha darab. Ve yine Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz çarşamba günü Borno bölgesindeki Sambisa ormanlarının yakınlarında mücahitlerin mevkilerine ilerleme girişiminde bulunan Mürted Nijerya ordusu yanlısı milislerin bir devriyesiyle makineli silahlar kullanarak çatıştı. bunun sonucunda mürtedler kaçtığı, hamdallah adır. Ve son olarak Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, geçtiğimiz çarşamba günü Borno bölgesindeki Alagarnı ormanlarının yakınlarında,